Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet biraz bu sıralarda yoğunluk o kadar fazla ki bazı programlarda sarkmalar oluyor. Kusura bakma bunun içinde. Rica ederim, ee, şimdi bu gezi parkında konuşmaya devam ediyoruz elbette ve ee, özellikle de senin radikal 2'de çıkan yazında e, bu pazar günü geçen pazar çıkan da Erdoğan'ın e, temel sorunlarından birinin e, ayağının altından halının çekildiğine inanması ve bunun da bir uluslararası büyük komplonun Geniş bir yelpazede olduğu havası. Bunun üzerinde birazcık konuşalım istersen öncelikle. Öncelikle evet. Tabi bu iki türlü yorumlanabilecek bir bir değerlendirme. Şunu biliyoruz. Gezi Parkı direnişi başladığında bunu çok ciddiye almadı. Hem Tayyip Erdoğan hem de partisi birkaç gün e, klasik bir m, küçük itiş kakış e, Burjuva mahallelerindeki şımarık çocukların e, kaprisleri e, gibi algıladı ve bunu da e, geleneksel biçimde orantısız e, polis gücü kullanarak ama bu yeni değildi onu belirteyim. yani Hopa'da e, bir kişinin ölümüne yol açan bir... E, Polis gücünden bahsediyoruz, biber gazıyla, çobuyla saldırısıyla ee, ve bu daha önce tekel dönmüşlin ortadan kaldırılması sırasında, e, sona erdirmesi sırasında gösterildi e, bir, bir Mayıs yürüyüşleri'nin engellenmesi sırasında gösterildi. Dolayısıyla bu e, bu güç kullanımı ve e, biber gazı e, kullanımı, yoğun biber gazı kullanımı e, çok yeni değil. Bu yollarla e, karşısındaki zaten sınırlı e, direnişi e, hemen ekarte edeceğini ve zaten konu da çok böyle çok büyük bir konu olmadığı için de unutulup gideceğini e, varsaydı. Fakat böyle olmadı. Böyle hata, olmayınca efendim. Büyük bir hata yaptı bence. Yani e, bu, o sözünü e, net olarak hatırlıyorum. Gezi Parkı'nın yıkılacağını ne olursa olsun, oradaki genç insanları ve tüm topluma meydan okuyarak Gezi Parkı'nın yıkılacağını alışveriş merkezi ve konut yapılması projesinden geri adım atılmayacağını ilan etti ve aynen evet. şöyle dedi, ne yaparsanız yapın. Orası için aynen. karar verdik, yapacağız. Ve bence evet. hayatının en büyük hatalarından birini yaptı. Devrimci Ağa'nın fitili de orada çaktı işte. Evet, bu bazı, bazı durumlarda zaten bazı tarihi anlarda çok küçük bir olay, evet. beklenmedik sonuçlar yaratabilir. Çünkü iktidar körlüğü vardır, iktidarın kendine çok büyük güveni vardır. ve Diğer tarafta da bir birikme olmuştur ve o birikmenin de farkında değildir. Dolayısıyla çok çok rahatlıkla çözülebilecek, kendisi açısından rahatlıkla çözülebilecek örneğin, erteledik dese devam etmeyecek bir İhtilaf e, kendisinin bu sefer ayağımın altından halı kayıyor e, hissine kapılmasına yol açtı bir haftanın sonunda e, bu ayağımın ayağımızın altından halı kay, halının kaydığını çekildiğini şimdi bu da iki tane yorum var ya halı ayağın altında halının kaydığını hissediyor olabilir bu daha e, iktidar açısından daha e, Akıl sağlığı açısından daha sağlıklı bir e, bir değerlendirmedir. Ya da ayağın altından böyle bir olayla, ayağın altından halının birliğe taraftan çekildiğini e, ne inanır? E, bu tabi aynı zamanda hemen komplote olur. O, o halini kim çekti? Evet. Şimdi e, bu e, olayın küçüklüğü, darlığı, beklenmedikliği dikkate alınca bunun arkasında bir meytani güç olduğuna e, iktidarın inanması kendi ruh hali e, dikkate alındığında kendi özellikle Tayyip Erdoğan'ın bu kadar ben güçlüyken bu kadar küçük bir olayda bu kadar sarsılıyor olması, o, sarsı, sarsı, sarsıldığını hissetmesi bunun büyük ve e, büyük bir şer ittifakı ile ancak mümkün oldu, ö, olabildiğini öne sürmesine yol açtı zannediyorum. Şimdi bu, burada ö, işte ö, iç sermaye, ö, uluslararası sermaye ö, kendisine yönelik bir komplo kurduğunu ö, düşündüğü ö, cemaat çevreleri ö, bütün bunları ö, harmanlayarak ve bir şey çıkartabilir çıkartabilirsiniz ve bunun faiz lobisi altında sundu bu faiz lobisi kelimesi de çok paradoksal çünkü hatırlayacaksınız adalet ve kalkınma partisinin son seçim bildirgesinde İstanbul'a yapacakları işler arasında Gezi Parkı falan yoktu. Ben ne yerel seçimlerde 2009'da ne 2011 genel seçimlerinde çok, Adalet çok Kalkınma işlesi. Parkı seçim bildirgesinde böyle bir Gezi Parkı, Taksim yayınlaştırma projesi falan hiçbir hiçbiri yoktu. Ama şey vardı, İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız projesi vardı ve halen var. Ve İstanbul'u küresel finans projesi yapacaksanız o faiz lobisini İstanbul'un göbeğine yerleştireceksiniz demektir. Çünkü küre, finans merkezi faizle çalışan bir şeydir. Finans merkezi dediğiniz olgunun ana enstrümanı faizdir. Ve siz bir taraftan e, İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız derken, diğer taraftan faiz lobisi gibi gezip farkından hareketle hükümeti, ...yıpratacak bir uluslararası lobi faiz üzerinden bir lobi e, tasarlamak ve bunu düşman olarak göstermek gerçekten bir kere çok büyük bir parası. İkincisi tabi burada Atalik çok eski refleksleri canlandırmaya çalışan bir söylem faiz Kimileri dediler ki bu e, İngilizce'deki e, interest lobby çıkar çevresi e, kelimesinin yanlış çevresi. Interest'i faiz diye çevirdiler. Ben öyle oldu kanaatimde değilim. Bu Türk top, Türkiye'deki sünni e, Müslüman çoğunluğun e, bir kısmında var olan faiz haramdır. Dolayısıyla haram lobisi. Haram, e, e, bir, e, bir haramı temsil eden, mekruhu temsil eden e, bir e, çağrışım. E, yarattığı için e, bunun tercih edildiği kanaatindeyim. Yoksa bütç bütçeye şu kadar yük bindi falan diye söylemeleri açıklayabilirim. E çünkü istikrarsızlığı yaratan sonuçta hükümetin ve özellikle Tayyip Erdoğan'ın sorumsuz davranı oldu. Eğer bir faiz lobisi varsa, o onun başta en önde geleni Erdoğan Bu faizlerin yükselmesinin devlet bütçesine yük yaratmasına neden olan bir kişi varsa, onun yani kişi belki Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Ee, bu faiz lobisi kelimesi de aslında e, faşizan e, ülkelerde, e, Stalin döneminde, e, Hitler döneminde, e, Almanya'daki Nazizm'de, Stalin'de aynı şekilde e, bundan bir antisemit e, tınıyı da gündeme getiriyoruz hatırlayacaksınız. Çünkü orada da Yahudilerdir sonuçta, tefeciler ve faizciler ve bu bir uluslararası arası kontrolücüdür söylemlerinde özellikle Alman sosyalizmi söyleminde bunu Güney Amerika'da bir dizi diktatör dönem dönem başı sıkıştığında kullanmıştır ve Türkiye'de de zaman zaman kullanılan bir popüler hatta popüler de denebilecek bir imajdır bu imajın canlandırılması ee, bence bunun arkasında yatan, tasarlanmış veyahut e, insiyaki e, olarak a, kendi kültür dünyasından beynine fırlamış bir e, benzetme olduğunu düşünüyorum. Komplo, şimdi aslında tabii e, böyle bir e, halının kaydığı, ayağın altından zeminin ilk defa e, halının kaydığı doğru bir tespit. önce doldurmuş olan Tayyip Erdoğan hükümetleri ve Tayyip Erdoğan iktidarı 2003 Mart'ında iktidarı almıştı hatırlayacaksınız. 10. Hmm. yılını 2 ay önce doldurdu. Ee, o, o 10. yılı doldurmuş Tayyip Erdoğan iktidarında ilk kez bir e, sendeleme yaşadı. Diyeceksiniz ki 2003 e, Irak e, Irak'a asker gönderme tezkeresinde de yaşamıştı ama o zaman başbakan değildi. Evet. başbakanlığı dönemindeki en büyük sendelemesidir Tayyip Erdoğan'ın. Şu söylenebilir örneğin 2008 yılında sadece başörtülere yasağını kaldırmaya yönelik anayasa değişikliği anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiğinde de böyle bir sendeleme yaşamıştı. Ama o tam böyle bir sendeleme değildi. O Kendisinin denetlediği bir mücadele içinde ve verdiği bir mücadele içinde bir andı. E, karşısında e, yıllarca mücadele vermek zaten güçlendiği bir e, yargı e, gücü vardı. Bir üst yargı gücü vardı. Bir askeri güç vardı. Bir parlamento dışı, e, demokrasi dışı müdahale gücü vardı. Ve onlara karşı kendisi toplumda bir cephe yaratarak onları tasfiye etme mücadelesi vererek demokrasi alanına kendisini yerleştirebiliyordu. Şimdi ise tam tersi duruma düşmüş durumda. Dolayısıyla ilk defa bir toplumsal, gerçekten toplumdan gelen bir hareketin sarsılamasını yaşıyor. Ve bu Cumhuriyet mitingleri gibi değil. Çünkü Cumhuriyet mitinglerindeki yönetici güç tasfiye olmuş durumda ve ee, gerçekten e, Tayyip Erdoğan'ı bu sefer zalim konumuna iten, e, Tayyip Erdoğan'ı e, toplumun e, dinamik kesimlerinin sesini bastırmaya, duymamaya iten bir e, eski zaman muktediri konumuna iten bir pozisyon var. Bu tabi uluslararası planda da çok ciddi bir prestij kaybına yol açtı. Beklenmedik bir prestij kaybına yanaştı. Bunun şaşkınlığını konflü teorileriyle telafi etmeye çalışıyor. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çevresindeki e, danışmanlar, e, e, ya da gazeteciler, e, bazı akademisyenler ve bunları artık komik noktalara kadar götürebiliyorlar. Bu hmm. hatırlayacaksınız bu penguen. Belgeselin gösterilmesi de koltuğun bir parçasıymış. İnsanların televizyon bir daha fazla sosyal medyaya yönelmeleri kasıtlı olarak tasarlanmış. Bunu okuyunca artık dedim bu herhalde sıfır noktasına vardık. Bundan daha ilerisini yaratmak mümkün değildir ama biliyorsunuz Türkiye'de. Türkiye'de her şeyin... mümkün evet. Ve bu arada da çok ilginç bir başka. Asim... A A bunu da bir akademi, bunu da bir üniversite öğretim üyesi evet. yapabiliyorsunuz. Doktorasını falan yapmış bir insan. Yani ce cehaletle oluşmuş bir şey değil, okumakla hediye edilmiş bir bir, bir bir yetenek. Evet, bu arada da yani ilginç bir asimetriden de bahsetmek. Birçok asimetri var tabii de en ilginçlerinden bir tanesi de Türkiye'nin işte başta Orta Doğu olmak üzere Asya ülkelerine ve dünyaya model olma, Afrika'ya falan büyümesiyle, ekonomik gelişme ve kalkınmasıyla bir abi şeklinde model olma iddiası varken bu tamamen tabii bu, bu sırada çöktü. Buna karşılık Türkiye'nin hem de hiç beklenmedik bir yerden genç halkının direnişiyle bir örnek oluşturması, gezi direnişçileriyle olması da çok ilgi çekici bir noktaydı doğrusu. Doğru, evet. evet. Bu da farklı bir, yani Tayyip Erdoğan hayal ettiği tarzdan bir Türkiye'nin ve İstanbul'un küresel dünyada yer alması değil, pek hoşlanmadığı bir küresel dünyada yer alması, iktidara iktidarın iktidarın kibirine, e, iktidarla toplum arasında oluşan uçuruma, siyasetle toplum arasında oluşan uçuruma, yolsuzluklara, e, iktidarın bir e, büyüklük hırsı içinde toplumu hallaç pamuğu gibi atmasına, çevreyi katletmesine, bütün bunlara karşı e, direnişin bir küresel ifadesi oldu. Bu anlamda İstanbul farklı biçimde bir küresel simge haline geldi. İstanbul önümüzdeki evet yani bir finans merkezi olmadı ama bir direniş merkezi olarak kayıtlara geçti dünya coğrafyası. Küresel simge haline geldi. Evet. evet bir küresel simge haline geldi ve önümüzdeki dönemde bu simgenin etkilerini büyük ihtimalle göreceğiz. Tabi bunu çok Abartıp buradan bütün toplumu alt üst edecek bir değişim adını beklemek biraz hayalcilik olur, abartılı olur ama bir değişimin sinyali, evet. ne yönde olabileceğinin sinyallerinin alındığı bir yoğunlaşma noktası, bir ...kondansasyon noktası olduğunu söyleyebiliriz. Evet yani Aynı hepsi... ...dünyadaki... Bu ...yeni bir e, şimdi, çağa girdiğimizin evet. e, habercisi... ...birçok başka olayla... Beraber, ...Arap Baharıyla işte Occupy Wall Street Bahreyn'de... ...özellikle Brezilya... ...Brezilya'daki, e, Brezilya'daki salata devri. E, evet. Brezilya'daki çok daha... ...kapsamlı biliyorsunuz... ...Brezilya Cumhurbaşkanı bir halk oylaması... ...önerisinde bulundu dün akşam. Brezilya'daki siyasi sistemi yolsuzluk çünkü orada en büyük tepki e, so halkın sokağa dökülmesinin en büyük e, nedeni e, siyasi sistemi bütün siyasi partilerin inanılmaz bir yolsuzluk şerekesi olarak çalışması ve e, Dilma Rousseff de dün e, bu e, krize son vermek için e, büyük bir siyasi sistem değişikliği içeren bir e, halk oylaması önerdi evet e, biz e, Gezi Parkı'nda halk oylaması fikrini e, zor e, Forceps'le Cumhurbaşbakan'ın ağzından e, kabul eder e, söyletirken arada da biraz fark var elbette Dilma Rousseff'le Başbakan'ı Tayyip Erdoğan arasında ciddi bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Evet. E, bu e, tek adam rejimi aslında çok ciddi biçimde e, sıkışmayı yaratan. Çünkü zannediyorum Tayip Erdoğan'ın etrafında sadece ve sadece onun duymak istediğini söyleyen bir e, yakın koruma çevresi var ve o artık bütün konuşma alanını herki kendi e, kendisini destekleyenlerin, kendisini koruyanların nasıl ve ne argümanlarla düşüneceklerini kendisinin ürettiği bir fasit daireye girmiş durumda. E, bu e, tabii kendi açısından çok tehlikeli bir e, fasit daire. Çünkü e, kendi sesini başkalarından duyarak sadece kendi düşündüğüyle başkasının, başka sesini başka aklın e, denetlenmesine e, imkan bırakmayan bir e, tek adam, tek ses ve tek düşünce e, e, dinamiğinin, son dönemde giderek fazla gösteriyor ve Gezi Parkı olayları sırasında sadece kendisi yurt dışındayken biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yakın çevresinden biraz farklı sesler duyabildik onun dışında o geldiği andan itibaren bütün konuşma alanını, bütün söylem alanını baştan aşağı kendisi doldurdu ve doldurmaya devam ediyor dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Şu anda... da dahil buna evet Evet, yani arada küçük Cumhurbaşkanı küçük bemoller yollamaya çalışıyor. 10 yani, ee, on on yılda tırnaklarımızda oluşan imaj bir anda yıkılır falan gibi hatırlatmalarda bulunuyor ama esas icraatte çatlak ses, kesinlikle farklı ses çıkmıyor. Ne Bülent Arınç'tan, Ney Hüseyin Çelik'ten. Artık Tayyip Erdoğan konuşuyor ve sadece o konuşuyor ve onun söylediklerini diğerleri ee, ...onun söylediklerine yankı veriyorlar. Bunu aynı şekilde e, AKP'ye yakın... E, ...televizyon ve e, gazetelerde de aynı şeyi görüyoruz. Neredeyse Tayyip Erdoğan bütün argümanları üretiyor. Bu, evet. e, bu tabii inanılmaz bir tek adam e, rejimi aynı zamanda. Evet. Ve kendisini körelten, kendisini, kendisini hapseden... E, ...kendi içini hapseden ve e, önümüzdeki dönemde... E, eğer böyle devam ederse çok büyük bir gerginliğin, toplumsal gerginliğin nedeni olacak olan bir bir içe kapanma hali. Evet, bu arada da Ahmet bir ufacık parantez. Yani bu büyük asimetrilerden zıtlıklardan bir diğeri de bu herhalde tam dediğin gibi monolitik bir tek adam. Şeyi. Evet. Öbür tarafta da belki de Türkiye'nin tarihinde görülmemiş ölçüde e, e, kitlesel eylemler var. Ya forumlardan geçilmiyor bütün parklarında ve herkes istediği dili söylemeye, aklından geçen her şeyin söylendiği ilginç bir katılımcı demokrasi ortamı yani kitleler var bir tarafta, bir tarafta da tek adam var. İlginç bir durum yani. Evet, evet, ilginç bir durum. İki Türkiye var neredeyse. Tam Tayyip Erdoğan oluşturmak istediği türden bir iki Türkiye var ama Burada Tayyip Erdoğan bu yeni karşısındaki yeni Türkiye'yi eski Türkiye'deki rakipleriyle mücadele ettiği gibi alt edebilir mi? Onları etkisiz bırakabilir mi? Göreceğiz. En azından bunun silahlarına şu anda sahip değil. O hala eski bir mücadeleyi verdiğini, eski düşmanlarına karşı mücadele verdiğini zannediyorum. Evet. Yani. <gülüyor> bitirirken, evet. bitirirken e, galiba zamanımız doldu. Evet. Bitirirken şu küçük bilmiyorum siz e, dinleyemedim programdan öncesini siz hatırlattınız mı? Yarın tam da bu taksim projesiyle ilgili önemli bir e, bir e, bir duruşma var. E, taksim ta, projesi e, plan tadilatlarının iptaliyle ilgili belediyeye karşı Taksim platformu çevrede Hayır, yaşayan ha, öyle mi? çevrede yaşayan insanlar o çevrede yaşayan insanların açtığı davanın bölge idare mahkemesinde e, duruşması yapılacak. Hımm bu Yeni Bosna otobüs durağı yakınında en lüks plazada metrobüsle gidebilen bir diğer saat 10'da göreceğiz Bölge idare Mahkemesi'nin kararını. Eğer Bölge idare Mahkemesi iptal veya yürütmeyi durdurma kararında ısrar ederse aslında Tayyip Erdoğan'ı da çok ciddi bir sıkıntıdan kurtarmış olacak. Eğer iptal etmez devam ederse gerçi bir ikinci dava daha var bildiğim kadarıyla paralelde devam eden ee, ama bölge mahkemesi idare, bölge idare mahkemesi kararı iptal etmezse tabi ondan sonra e, onaylarsa e, tabi ondan sonra gene itiraz mekanizmaları var hemen e, karar kesinleşmiş olmayacak ama e, o zaman göreceğiz e, halk oylaması e, sözünün ne anlama geldiğini ama e, eğer e, bir devlet aklı varsa e, ve mahkemeler bu devlet aklını da ve toplum yararı sadece Gezi Park açısından demiyorum bu sefer toplumsal barış açısından toplum yararını da düşünebiliyorlarsa ve eğer Tayyip Erdoğan da bu konuda birazcık aklı selimi varsa Bölge idare Mahkemesi'nin bu kararı iptal etmesinin hepimizin yararına ve kendisinin de yararına olduğunu kabul eder Bakalım göreceğiz. Yarın Bölge İdare Mahkemesi'nin duruşması halka açık. Evet, o, o, yani dolayısıyla da aslında halıyı arkalarından değil, çeken birileri değil, kendisinin kötü bir yere yerleştirdiğini söylüyorum. Çok kaygambildim. Yazısında, evet kaygambildim. Evet, tamamen kaygambildim zemine yerleştirdi. O yüzden de zaten biliyorsunuz bazı durumlarda mizah ve sanat bizim sayfalarca anlatmak istediğimizi bir kelimede ifade eder. Kardeş Türkler de daha ilk günlerden zannediyorum daha Tayyip Erdoğan Fars'tan gelmeden bunu dile getirmişti tencere taba havası <Gülüyor> Evet. türküsünü çalarak gel yavaş yerler yaş diyerek evet onu çalarak da bitirebiliriz herhalde biz de çok teşekkürler Ahmet İyi sebaplar iyi yani. günler ben tek şey söyleyeceğim tencere tava hep aynı hava çına buyuruk kararlardan fermanlardan illa bir öyle bir böyle kelam var yasaklardan illa başına buyuruk Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41